Allah min ash-shaitan -ra rabbil alamin. al vesselamu ala Rasulna Muhammedin Ve Ala alihi as-sabi'aj ma'ain. Değerli Kardeşlerim İnşallah bu akşam Sohbetimizin mevzu Üç Kişinin Amelde kendini beğenmesi Bir de idlal dediğimiz yaptığı amelde şımarması İnşallah Bunu anlatmaya çalışacağız başarı Allah'tan Şimdi kişinin kendini beğenmesi Kişinin kalbini kör eder Öyle ki, bu kalbini kör dolayı en önemli kalbi kör eden faktörlerden bir tanesi. Kişinin yaptığı amelde kendini beğenmesi. Kişi kendi kötü olduğu halde kendini beğeniyorsa kendini doğru biri bilir. Ucud sahibi kimse gaflete meyletmeye devam eder ve bu süreçte bildiği günah ve ayak suçmelerini küçük görür. Çok onu unutur bir çoğunu da görmez olur. Yaptığı amel gözünde çok yörünür. O da bunlarla aldanır, Allah'a olan hayfi azalır. Yani Allah korkusu azalır. Dahası bu kendini beğenmişlik, onu Allah hakkında iftiraya ve yalana sürüklemesine rağmen kendini Allah'a sadık biri zanneder, devlete götürmesine rağmen kendini hidayette görür, ucup sebebiyle sapıkların ileri gelenleri helak olmuş, mütekepirler büyük kibirlenmiş, böbürlenenler böbürlenmiş, büyüklenenen büyüklenmiş. Bundan dolayı İbn-i Mesud radiyallahu gelen bir nakilde der ki, kişi iki şeyle helak olur. Bir, kişinin ümitsizliğe düşmesi, iki, kişinin kendini beğenmesidir. Allah ona rahmet etsin. ne de doğru söylemiş. Çünkü, insan kendini beğendiği zaman günahını anlayamaz. Günahını anlamayınca da onları küçümser ve tevbe etmesini, etmesi gerektiğini düşünmez. Günahı küçümsediğinden ondan korkup çekinmez ki o günahı kökünden söküp atsın. Böylece günah işlemeye devam eder ve sonunda da helak olur. Kendini beğenen kişi iyi bir amel işlediğinde, duasının kabul olmadığında ya da kendisiyle İstenildiği bir şehirde ilgilenilmediğinde Güzel muamele edilmesini Başına hiç musibet gelmemesini Ya da dünya kötülüklerinden birine maruz kalmasını çirkin görüp Bunu tekible, tepki, tepkiyle karşılar Ve sanki Allah'ın minneti varmış gibi amelinde şımarıp Allah'tan karşılık isteyerek Mükafatlandırılmasının gerektiğini düşünür Ameliyle ucu yani kendini beğenme ve idlal yapmış sayılır. Yani amelinde şımarır. Kuşkusuz Allah kullarına olan nimeti ve fazlı olmasaydı, onlar iyi ameller işlemeye muvaffak etmezdi. Zira iyi amel Allah'ın bir fazlı ve nimetidir. Kulları ise pek az şükrederler. Pek çok günah işlerler. Doğrusu şükretmek de Allah'ın bir nimetidir. Günahlar ise pek çoktur. Allah kitabında eğer üstünüzde Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı içinizden hiçbir kimse asla temize çıkmazdı buyuruyor. Nur suresi 21. ayet. Allah Resulü'nden yapılan nakilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki Allah'ın rahmeti olmasa hiç kimse cennete giremez. Yani kişi yapmış olduğu ameliyle cennete giremez. Ashab ey Allah Resulü sen de mi? Allah Resulü ben de. Yani Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasa kimse yapmış olduğu ameliyle cennete giremez. Evet kardeşlerim. Bilmemiz gerekli ki ucub Allah'ın kitabında ve Resul'ün sünnetinde zem olmuştur. Allahu Teala kitabında buyurur ki Tevbe Suresi 25. ayette Gerçekten Allah size çok yerde yardım etti. Özellikle de Hun'un günü o gün kendi çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş. Bunu kime söylüyor? Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına kendi çokluğunuz sizi kendinizi beğendirmiş fakat sizi hezmete uğratmaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişine rağmen başınıza dar gelmişti. Sonra da bozguna uğrayarak gerisin geri dönüp kaçmıştınız buyuruyor. Ashabın o günkü çokluğu ashaba kendini beğendirmişti. Hani Bedir Savaşı'nda ashab savaştığı zaman Allah hayette buyurduğu gibi o okları diyor, siz atmadınız diyor, biz attık diyor. Onları siz öldürmediniz, biz öldürdük buyuruyor. Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki, üç şey helak edicidir. Bir, itaat edilen aşırı cimrilik. iki kişinin uyduğu nefsine uyulan nefis, nefsin her şeyin peşine koşması ve kulun kendini beğenmesi. Dedi ki, yok olma iki şeyledir. Kendini beğenme ve umutsuzluk. Mutluluk ancak, talep ve çabalama ile elde edildiği için, bunların ikisi de bir arada zikredilmiştir. Umutsuz kişi, hiçbir şey talep edemez, kendini beğenen kişi ise başarıya ulaştığını zannettiğinden dolayı çabalamaz. Nitekim, saadete ulaşmak için gayretle çalışmak ve ciddiyetle aramak esas tutulmuş, ümidini kesen kimse ise böyle bir çalışma dismininden mahrumdur. Kendini, kendi kendini beğenen de ucup sahibi de muradına nail olup saadete eriştiğini da gayretli çalışmaz aradığı şeyin kendinde var olduğunu düşündüğü için var olduğu düşündüğü şeyi de arama gayreti içine girmez ümitsizliğe düşen de her şeyi hayal ürünü zanneder ve muhalin peşine düşmez ucup sahibine göre saadet zaten kendi elinde elde etmiştir ümitsiz için de hayaldir bu bakımdan iki vasfın sahibi de helak olmuştur. Belki ilk etapta kendini beğenen ile kibir arasındaki farkı anlamamış olabiliriz. Ama bakın şimdi hakikat ise aralarında fark olduğudur. Ucub kibirden farklıdır. Kibrin üç tane rütmü var. Bir, kibirlenen. iki kibirlenilen şey. Üç, kibirlendiği kimse. Ucubun ise iki tane rüknü var. bir, kendini beğenin, iki kendisini beğenmesine sebep olan şey Ucub kibir mervindeki ilk basamaktır ucuddan kibir doğar, biz her ikisinden de Allah'a sığınıyoruz <gülüyor> müslümde aleyhisselatü vesselam buyurur ki kalbinde zerre namına kibir bulunan kimse cennete giremez buyuruyor ashabdan biri diyor ki ya Resulallah kişi elbisesinin güzel olmasını sever kabusunun güzel olmasını sever. Bu da kibirden midir? Deyince, aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Allah güzeldir, güzel olanı sever. Kibir ise, kibir denilen şey ise, hakka karşı gelmek ve insanları hakir görmek. Hakka karşı gelmek ve insanları hakir görmek. Ucubun kibirden ayıran husus, ucubun kişinin kendi içinde olduğu. Kibirde ise ziyade olarak başkasına hakir görme var. Kişinin kendini beğenmesi, ucub Allah'ın nimetini unutmakla beraber kendine mükemmel nazarıyla bakmasıdır. Eğer bununla birlikte başkasını da hakir görecek olursa işte yerilen kibirde budur. Ucubun asır manasına baktığımızda nimetin önemine inanıp vericisi olan Allah ile alakasını unutarak ona, ona mail etmemesidir. Yani yaptığı ameli kendinden bilmesidir. Kişi ucub yaptığı ameli kendinden bilip kendini beğenmesi. Ucubun çeşitlerine baktığımızda bazı kimseler sağlığını, gücünü, organlarının birbiriyle olan uyumunu ve sesinin güzelliğini beğenir. Bazı kimseler de malından ve zenginliğinden dolayı kendini beğenir. Kimi de yaptıkları ibadeti beğenip gururlanır da aklını, zekasını, ilmini, dini ve dünyevi işlerin inceliklerini ve gizli taraflardaki, taraflardaki hakkını, bilgisini beğenir. Kısacası ikisi de kibirleniyorsa aynı şeyde bu şeyle kendini beğenebilir. Kişi zikir yapar, yaptığı zikirle kendini beğenir, yapmayanları zemm eder. Bir amel yapar, amelde kendisini beğenir, ameli yapmayanlara karşı böbürlenir ve bunu dile getirir. Bir de, kendinde olmayan bir şeyin var olduğunu göstererek bu işi zorla sahiplenmeye çalışır. İşte bu yüzden ucubun hastalığının tehlikesi, az önce zikrettiğimiz gibi, söylediğimiz gibi, kibir merdivenin ilk basamağı. Ucuktan kibir meydana gelir, gelir, kibir ise kişiyi her sürükler. Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi, kalbinde zerre alınca kibir olunan kimse, cennete giremez buyuruyor kendini beğenen kimse günahlarını ihmal eder unutur amelini ve taatlerini gözünde büyütür bir amel yapar ama o ameli taati gözünde büyütür Allah'ın azabından emin olur ve Allah'ın indinde bir mekanı olduğunu zanneder kendini beğenen kendini kendi görüşüyle aldanır bu yüzden nasihat edenin nasihatına kulak vermez öğüt edenin öğüdünü dinlemez ama bilmedir ki nasihat nimettir, zillet değildir kendini beğenmesi alimleri soru sormaktan onu alıkoyar alimlerin görüşlerini bilse dahi kendi görüşünü hatalı da olsa alimlerin görüşüne tercih eder insanlar amel yapıyor şu an biz kendimizi avama göre biraz da farklı görebiliriz ama bu amele göre bizim farklı gördüğümüz şeyler bize kendimizi beğenmemize sebep oluyorsa bunda bizi şımartıyorsa ha bu, iş, bu, bu işe de bizim için tehlike çanları çalıyor demektir. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Ayşe radiyallahu kişi ne zaman günahkar olur diye sorulduğunda o kendini iyi bir kimse zannettiği zaman yani kişi ne zaman günahkar olur diye sorulduğunda o kendisini iyi bir insan zannettiği zaman cevabını verir. Seleften birisi der ki geceyi diyor uykuyla geçirip pişmanlık içinde sabahlamam geceyi ibadetle geçirip kendimi beğenerek sabahlamamdan bana daha süt gelir diyor. Benim diyor geceyi uykuyla geçirip pişmanlık içinde sabahlamamdan geceyi ibadetle geçirip kendimi beğenerek sabahlamamdan bana daha çok hoşuma gider diyor. İbn-i Abbas Radyalan'dan gelen rivayete Davut diyor ki, Davut hayatında hiç gün o işlemedi Davut Aleyhisselam. Fakat bir sefer nefsine uyup uçba maruz kalarak dedi ki, Ey Rabbim, Davut ailesinden birinin ihya etmediği bir gece yoktur. Oruçla geçirmediği bir günü yoktur. Onların benim ailemden gece ve gündüzde Gece ve gündüz her saatinde ya Rabbi ya biz sana namaz kılarak geçirdik, ya sana oruçla geçirdik, ya da sana zikrederek geçirdik. Bu şekilde ihya ettik. Biz hayatımızı bu şekilde daim edik, hep sana ibadetle geçirdik. Davut Aleyhisselam bu sözleriyle gece ve gündüz yapılan ameli Davut Aleyhisselam ve kendi ailesine izaf etmişti. Doğrusu kendisi bu usta ailesinin ilki ve en iyi ibadet edenindi. Ailesini ibadete teşvik ediyor. Onları namaza, oruca diye şeyleri ne yapıyordu? Teşvik ediyordu. Davut Aleyhisselam bu amelleri büyük gördü. Zira kullandığı tabir de bunu ifade ediyor. Davut Aleyhisselam yaptığı ameli kendine izah etti ve nefsini övdü. Ailesini övdü. Bunun üzerine Allah Davut'a vahyederek şöyle buyurdu. Ey Davut, bu benim yardımımla oldu. Şayet sana yardım etmemiş olsaydım, buna gücün yetmezdi. Ve artık seni nefsinle baş başa bırakacağım buyuruyor Rabbul Alemi. Evet, Davut Aleyhisselam Allah'ın nimetini hatırlıyor olsaydı, Cenab-ı Allah onu hatırlatma gereğini görmezdi. Dolayısıyla onu cezalandırıp nefsiyle baş başa bırakmazdı. Bu yüzden Allah Davut Aleyhisselamı unutmuş, olduğu nimeti hatırlattı ve amelini izafe ettiği, yaptığı, beğendiği nefsiyle baş başa bıraktı. Cenab-ı Allah'ın Kur'an'da Huneyn Savaşı'nda ne dedik? Allah Müslümanlara, Bedir'de, diğer bütün vesaire savaşlarda yardım etti. Ama Huneyn Savaşı'nda Ashab çokluğuna güvenerekten kendini beğendi. Huneyn Savaşı sırasında Ashab'a yaptığı hatırlatma da bu kabildendir. Allah size birçok yerde özellikle Hun'un günü yardım et. Ama size olan kendi çoklunu size kendinizi beğendirdi. Dünya genişine rağmen başınıza dar geldi. Ama bu sizi hizmete uğratmaktan da alıkoymadı. Hizmete uğradınız ve gerisin göre dönüp kaçtınız. Ucup hastalığı bazen o kadar gizli olabilir ki kişi hastalığın farkında bile olmaz. Kişi ihlas sahibidir, ibadetini ihlaslı yapar, riyadan uzaktır, lakin ihlasından dolayı kendini beğenir. Bak ihlaslıdır, ibadetini de ihlaslı yapar ama ne yapar? İhlasından dolayı kendini beğenir. Kendini beğenen kimse kendisinin kurtulduğunu zannedebilir ki bu ise açık bir helaktır. Biz bunun tedavisine, ucumun tedavisine baktığımızda bil ki Allah senin yaratmasıyla ve senin amellerini ve amellerinin sebeplerini yaratmasıyla sana büyük bir lütufta bulunmuştur. Bu yüzden amel işleyenin amelinden dolayı kendini beğenmesi veya alimin ilminden dolayı kendini beğenmesi veya güzelin güzelliğinden dolayı kendini beğenmesi veya zenginin zenginliğinden dolayı kendini beğenmesi anlamsız. İşi şöyle düşünebilir, amelim benim gücümle gerçekleşti. Ben olmasaydım, benim iradem olmasaydı, benim çalışmam, çabalamam, gücüm olmasaydı bu amel meydana gelmezdi. Böylesine de şöyle söylenir, senin gücünü kim yarattı? Senin ameli işlemene sebep olan kudreti kim yarattı? Bunlar hepsi Allah'tan, senden değil. Her amel güç, güçle, gerçekleşine göre güç, amelin anahtarıdır. Bu anahtar ise Allah'ın elindedir. Şu kapın arkasında hazineler olsa ama anahtarı olmasa, hazine olduğunu biliyorsun ama anahtar sende yok. Anahtarı sana veren biri olmasa, açıp da içerideki güzellikleri göremez. Sen ne yaparsan yap, sana verilen bütün bu güç, kuvvet, kudret, amel etme, bunun hissiyatını verme hepsi Allah'ın elinde. Öyleyse senden sudur eden her hayrın aslı Allah'tandır. Kulun adına, taat adına sudur eden her söz ve amelin aslı Allah'ın başarısı ve Allah'ın tevhiki iledir. Bu hakikatin idrakı ucub hastalığının tedavisidir. Öyleyse tevhiki konusunu biraz kısaca işlememiz gerekmekte. Şunu bil ki, hayır adına sana ulaşan ne varsa hepsi Allah'tan. Allah şöyle buyurur, nimet olarak size ulaşan ne varsa hepsi Allah'tandır. Sana gelen iyilik Allah'tan, başına gelen kötülük ise kendi nefsindendir. Kula ulaşan en büyük hayır şüphesiz ilim ve amelle Allah'ın tevfikidir. Kulun başına gelen en büyük kötülük ise ilim ve amelde başarısızlıktır. Ne diyor Allah s.a.v. ayette? Eğer üstünüzde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse azla, temize çıkmazdı buyuruyor. Allah zaman zaman kulun kalbine hayrı ilham eder. Veya hayrı ona gösterir. Tevfik ise Allah'ın kulunun kalbinde bu hayrı işlemeye rağbet oluşturması ve bu hayrı işleyebilmesi için imkanlar yaratması, ve bu hayrı işlemede ona yardımcı olması ve onu o amelde başarılı kılmasıdır. Kuldan sudur eden her türlü hayır, söz, amel her türlü kulluk heylemi ancak Allah'ın tevfiki iledir, gerçekleşmektedir. Buna göre kulun ulaşabileceği en değerli hayır Allah'ın tevfikidir. Allah'ın tevfikinden mahrum kalan kişi ise en büyük hayırdan mahrum kalmakla birlikte en büyük zarara uğramıştır. Çünkü Allah'ın kulunu muvaffak kılması o kulu nefsinle baş başa bırakması demektir. Nefis daima kötülüğü emrettiği için kulun nefsiyle baş başa kalması onun kötülük işlemesi demektir. İşte kul ancak nefsiyle baş başa kaldığı zaman günah işler. Allah'ın tevki ile hayırlar işler, işler. Öyleyse kulun nefsiyle baş başa kalması bunun helakı demektir. Bu yüzden aleyhissalatü vesselam şöyle dua ederdi. Ya hayyu ya hayyum. Sana istiğfar edelim. Göz açıp kapayıncaki zaman zarfında bile beni nefsine baş başa bırakma. Öyleyse tevfik Allah'tandır. Lakin bu tevfikin sebepleri var mıdır? Yoksa Allah dilediğine verir, dilediğine vermez mi? Allah alimdir, hikmet sahibidir. O kimin bu tevki hak ettiğini layık olduğunu en iyi bilendir. Allah kime tevhik verirse o Allah'ın faldındandır ve kimi de terk ederse bu da adaleti ve Allah'ın hikmeti iledir. Tevhiki en büyük sebebden biri de kalbin temiz olmasıdır. Bu mahal temiz olduğu zaman tevhiker layık olur. Allah'ın tevhiki kulun kalbinin temizliği, saflığı, kalbindeki ihlası, Samiyeti ve doğruluğu miktarınca iner. Aynı şekilde Allah'ın helak etmesi de o miktarda günahların bulunması kadarıyla iner. Şüphesiz ki Allah muvafiyatı layık olan yere ve helakı da layık olduğu kişiye indirir. Arabinin biri geliyor, ve vesselama iman edip beyat ediyor. Derken bir savaşlardan birinde savaşta elde edilen ganimet malları Allah Resulüne getiriliyor. Allah Resulü o ganimet mallarını dağıtıyor. O arabiye de hak ettiği payı gönderiyor Allah Resulü. Kendisine bu ganimet malları verilince o arabi ganimet mallarını alıp Allah Vesselam'a geliyor. Ya Resul diyor, "Bunlar nedir?" diyor. Hazreti Vesselam buyuruyor ki, "Bu diyor, bu savaşta edilen ganimet malları ve senin payına düşen parça diyor." Ya Resul diyor, ben diyor bunun için sana iman etmedim. Ben diyor buradan okun girip arkadan çıkması için sana iman ettim. Aleyhisselam buyuruyor ki, sen doğru sözlüysen Allah seni doğrular diyor. Savaş bitiyor. Allah Resulü dolaştığı zaman bakıyor ki o Arabi'nin boğazdan elini işaret ettiği yerden ok girmiş arkadan çıkmış. O diyor doğru sözlüydü. Allah da onu doğruladı. Kardeşler bize eğer Allah'ın yardımı gelecekse bu bizim kalbimizin doğruluğuyla alakalı. Bizim kalbimiz doğru olursa Allah'a karşı ihlaslı, samimi olursa o nisbette Allah'ın yardımı bize iner. Allah kime de tevhü vereceğini bilir. Kalbe bakar. Ne diyor i̇bn Mesud radıyallahu an? Allah diyor Adem'in sürbine olan bütün kalpleri topladı da o kalplerin içine baktı da diyor Muhammed Aleyhisselam'ın kalbini seçti diyor. Diğer kalplere baktı ona ashabının kalbini seçti diyor. Kardeşler, Allah Resulü, Allah subhanehu Teala Muhammed bin Abdullah'a, eğer Risaletini, görevini hakkıyla vazifedirme şeyini ona indirmişse, bu biliyordu ki Allah Resulü Vesselam şımarmayacak, kendini beğenmeyecek, ona göre Allah'ın dinini anlayıp bir yaşatacak. Allah ona bu şekilde indirdi. Kalkıp da Ayşe radıyallahu an Ya Resulullah, Allah senin gelmiş ve geçmiş bütün günahlarının başladığı halde kendine niye bu kadar eziyet ediyorsun? Ayakların şinceye kadar ibadette geçiriyorsun. Ey Ayşe diyor ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Biz ne yapıyoruz? Amellerimizi de ya ya kendini beğenmeye gidiyor. Garantilemişiz gibi kendimizi kimle göre kıyaslıyoruz? Amel yapmayan insanlara göre kendimizi kıyaslıyoruz. Vallahi kardeşler sünnete vurduğumuzda var. Herkes kendi eksikliğini görecek. Herkes kendi eksikliğini görecek. Allah onlarda hayır görseydi onlara işittirirdi. İşittirseydi de yine de aldırmaz arka dönerlerdi buyuruyor. Bugün insanlarda eğer yüz çevirme görürsen, anlatmış olduğun ayet ve hadislere karşı bir yüz çevirme görürsen, bu kişinin kalbindeki bozukluktan dolayı, Sen anlatmış olduğun Allah ve Resulü'nün sözleri. Bunlar insan sözü değil. Allah Resul'e gelen vahi, sünnet dediğimiz sünnet de vahiy, kaynaklı. <gülüyor> Rabbul Alemin'in sözleri. Eğer bunları anlattığın halde bunlardan yüz çeviriyorsalar, bu kapterdeki hastalıktan dolayı. Ya kendini beğenmişten dolayı, veya başka mahallerden dolayı. O yüzden Allah Teala kime neyi indireceğini Allah en iyi bilendir Allah kaptere nazar ediyor ne diyor hadiste Allah sizin ne suretlerinize ne elbiselerinize bakar Allah sizdenin kaptelinize bakar kardeşler bizim geçirmiş olduğumuz zaman diliminde Allah'a ayırmış olduğumuz zaman dilimi kıymetli 24 saatlik zaman diliminde Allah için ayırmış olduğun zaman dilimi kıymetli gerisi boş gerisini heba etmiş gitmiş o yüzden Rabul Alemin şu an benim kalbime de bakıyor. Siz değerli kardeşlerimin kalbime de bakıyor. Namaz kılıyoruz, namazda cesedimiz kıblede, kalplerimiz nerede? Kalpler her yerde. Allah senden kalbiyle, kalbinle dönmeni istiyor. Sana kalbin senin kalbinle Allah'a kulluk yapmanı istiyor. Allah senden cesedini istemiyor. Ki. Allah'a kıyamet günü senin bir kabre gelen kurtulacak diyor. O yüzden Allah şu an kaptenimize nazar ediyor. Benim de sizin de kaptanınıza bakıyor. O yüzden bizim kaptenimizi düzeltmemiz lazım. Varsa hastalık ki hastayız, düzelmemiz lazım. Tevhiki gerektiren sebeplerden bir diğeri ise kulun nimete şükretmesi. Allah kuluna bir nimet lütfettiği zaman... Onun bu nimeti, kadrini bilmesi ve bu nimetin kendisini kendisine hak ettiğinden dolayı değil de sadece Allah'ın bahşetmesinden ve cömertliğinden kaynaklandığını bilmesi gerekir. Onca nimetlere karşı şükrünün azlığından dolayı acizliğini ve zayıflamasını anlaması gerekir. Böylece her defasında nimetler artınca bu nimetlerin ark arkasından kendisine bir pay biçmez. Aksine kendisini Allah'a karşı zelil hisseder, boyun eğer ona şükrünü artırır. Allah kulun kuluna bu hasrette gördüğü zaman da ona nimetlerini artırır. Hatırlayın ki İbrahim suresinde buyuruyor Rabbimiz, Rabbiniz size öyle şeyler bildirmişti, yüceliğim hakkı için şükrederseniz elbette size artırırım buyuruyor. Allah'a şükrederseniz Allah size rızkınızı artırır. Allah'a şükrederseniz, Allah ilminizi artırır. Allah'a şükrederseniz, Allah iki yakanızı bir araya getirir. Hasan el-Basri bu ayetin tefsirinde der ki, siz benim nimetime şükrederseniz, ben de size olan taatimi artırırım. Allah'a şükredeceğiz, Allah'a Allah karşı taatimizi artıracak. Peki, Allah'a hakkıyla nasıl şükredilir? Davut Aleyhisselam buyuruyor ki Ya Rabbi diyor, sana nasıl şükredebilirim ki? Benim sana olan şükrüm senin bana yeni bir nimet. Yani şükredince bana bir nimet verin, şükredince bana bir nimet verin. Ben sana nasıl şükredeceğim ki? İşte Allah'a sonra diyor ki İşte Davut, ey Davut şimdi bana şükret. Kul bilecek ki her şükründe Allah'ın nimetini arttırıyor. Kulun bunu bilmesi Allah'a şükürdür i̇mam Kurtubi ise tefsirine der ki, buna göre şükrün hakikati, nimeti verene nimeti itiraf etmektir. Yani bizim Allah'a şükrümüz Allah'ın verdiği nimetleri Allah'a itiraf etmektir. Günahları itiraf edeceğimiz gibi. Öyleyse bize ulaşan nimetten hepsi Allah'tandır. Bizim kendi başarımız değil. Nice öyle akıllı insanlar var ki İki akası bir araya gelmiyor. Nice güçlü insanlar var, İki akası bir araya gelmiyor. İmam-ı karşısına bir tane deli getirilip aynı sofraya konuluyor. İmam-ı Şafi deliye bakıyor. Vallahi diyor, eğer diyor, rızık diyor. akla göre verilmiş olsaydı, sen rızık elde edenlerden olmazsın. Rızık akla göre gelmiyor. Biz diyor, etrafımızdaki köpeklere diyor et beğendirmezken, Sokahta doluşan köpeklere et bendirmezken, ormanda aslanlar aşktan ölüyor. Güce de bakmıyor bu. Rızık ne akla bakıyor, ne güce bakıyor, ne kuvvete bakıyor. Bu nimetler bize hepsi Allah'ın bir lütfu. Allah'ın bizlere muvaffak kılmasıyla bizlere ulaşmış. Bu yüzden Allah'a ne kadar şükretsek az. Bizlere düşen Allah'ın lütfettiğini, nimetlerini itiraf etmek... Ve şükürde aciz kaldığımızı bilerek Allah'a şükretmektir. Allah kulunda bu hasreti gördüğü zaman onun şımarmayacağını, bilakis nimetlere şükredeceğini bildiği zaman üstün makamlara ulaşacaktır. İşte başkasına değil de o yüzden Allah subhane teala Muhammed bin Abdullah'ı <gülüyor> indirdi. Ne diyor? Yine Buhari'de geliyor. Allah diyor benim diyor zengin kul peygamber olmak ile fakir kul peygamber arasında olmakta beni muhayyer kıldı diyor. Ben Allah'tan diyor fakir kul peygamber olmayı istedim diyor. Aşk aldığım zaman sabredim tok olduğum zaman Allah'a şükredim. Hendek savaşında Allah Resulü Hendek'i kazdığı zaman ashabın biri gelip aşktan Allah Resulü'ne ya Resulullah diyor kaç gündür diyor ağzıma diyor bir okum ekmek girmedi diyor. Açlıktan diyor, kaldırıyor şeyini. Karnıma diyor, taş bağladım diyor. Bu böyle deyince, Allah Resulü Kendi şeyini kaldırıyor. Allah Resulü'nün iki tane taş düşüyor. O yüzden kardeşler, Vallahi var ya, nimetler içinde yüzüyoruz. En fakirimizin evinde, sabah havasında Zeytininden, peynirinden var. Kimse fakir değil. Hiç kimse fakir değil. Vallahi var ya Allah Resulü Asadun'un buyurduğu gibi Allah diyor size vermiş olduğu her nimetten size hesaba çekecek. Vah bu nimet, bu nimet, bu nimet, kitaplar nimet, elektrik nimet. Vallahi Umre'de saat 11'de Kabe kapılar kapandı Ramazan'da. 2 saat var, 1.5 saat var ezana Yer yok. Ha, şeyler dolmuş, gidenler bilir. Elektrik direği var böyle. Elektrik direği güneş vurmuş buradan. Şöyle çap gitmiş gölgelik. İnsanlar da safı öyle tutmuşlar. O gölgelikten faydalanmak için. İnsanlar başını gölgelendirecek bir delik arıyor. Vallahi o bile nimet. O gölgelik var ya, o bile nimet. <gülüyor> Kardeşler, mahşer günü insanlar dirilecek. İnsanlar diri zaman 50 sene bekleyecekler. 50 sene çırı çıplak şekilde bekleyecekler. yeme yok, içme yok, ayakta oturma da yok. Ayakta bekleyecekler. Bunlar dirildikleri gün için, hesap verecekleri gün için doğmuşlar. O günde, o günün dehşetinde Allah'ın arşında Allah'ın koruduğu insanlar kalacak, gölgelenecek. Güneş yaklaştırılacak. Herkes amellerine göre batacak. Kimi dizine kadar, kimisi baldırına, kimisi çenesine, kimi başına kadar. Vallahi kardeşler, öylesi bir gün için hazırlık yapmak lazım. Kabir ölüm yeri değil, berzah alemi. Kabir bizi bekliyor. Kabir bizi bekliyor. Vallahi böyle bir gün için hazırlık yapmak lazım. Hesabı kitabı bunun üzerine kurmak lazım. Dünya gelip geçirdi. Bizden önce de insanlar geldi geçti. Nice insanlar geldi geçti. Kim bilir bu topraklarda hangi salt, yani saltanatta kurulmuşu da bir şu an onlara basıyoruz. Yani gün biz de öleceğiz. Biz de öleceğiz. Ona göre hesabımızı, kitabımızı yapmış olduğumuz amellerde kendimize beğenmişliğimizi bırakacağız. Ya Rabbi! Bu sır senin fazlından, senin bana olan rahmetinden, merhametinden sen beni istemeye, tevfik dediğimiz istemeyi beni başarılı kılıyorsun. Sana hamdolsun. Vallahi ne hiçbir şey bizden değil. Allah dilemese şu an burada bunu konuşamam. Allah dilemezse siz anlayamazsınız. Anlayışları konuşma deviren Allah. O yüzden bunu devamlı düşünmek lazım. Amelimizde ucup kendimizi beğenmeyeceğiz. İdlal yaparak da şımarmayacağız. Ameller bizden değil. Kul şükretmeyi ihmal etmekten dolayı Allah'ın azabını hak eder. Rabbimiz kitabında ve eğer nimete nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım size çok şiddetlidir buyuruyor yani benim nimetime şükretmezseniz sizlere azabım şiddetli olur dünyadaki en büyük azabın Allah'ın kişiyi muvaffak kılmaması kişiyi nefsiyle baş başa bırakması olduğunu kişinin anlaması lazım ahiretteki azap ise daha çetir Allah subhanallah bizlerin nefislerimizi baş başa bırakmasın bizleri her türlü hayırdan muvaffak kılsın tevkik Allah'ın elinde bu yüzden dualarımızda Allah'tan tevhid isteyin. Nitekim Allah Resulü Asyatü Vesselam her namazın akabinde ne diyor? Ya Rabbi, seni en güzel şekilde zikretmeyi, sana en güzel şekilde şükretmeyi ve sana en güzel şekilde ibadet etmeyi bana nasip et. Her duanın arkasında Muaz bin Cemal'e öğrettiği dua. Evet kardeşlerim, eğer kişi kendini beğenme hastalığı gizli olabildiğinden dolayı birçok Müslüman farkında olmadan bu hastalığa yakalanabilir bir insan kendindeki bir hasreti veya amelini beğenebilir bir amelinden dolayı kendini beğenir veya iki kendine bu ameli işleten Allah'a hamd eder, şükürle meşgul olur aynı boş vakit gibi biz kuluz Allah bizi yaratmış kitap peygamber göndermiş doğru yolu bize eri olan ayrı edecek bir peygamberi kitabını göndermiş biz buna uyarsak Allah'ın kuluyuz, bu yolun dışına çıkarsak şeytanın kuluyuz. Yani kişinin hayatında hep bunlar barola gelecek. Vaktini ya hayla dolduracak, hayla doldurmazsa yerini ne doldurur? Şer doldurur. Bunun başka bir yolu yok. Bunlar arasındaki fark açık amelinden dolayı kendini beğenen Allah'ın kendisine bu nimeti verdiğini unutur ve nimetten kendi çabasıyla, kendi gücüyle kendine geldiğini zanneder. Kendisiyle kaynaklandığını zanneder. İşte zem ve ayıplanan budur. Mesela kişi aynaya bakar, güzel kıyafetler giyer ve kendini yakışıklı olduğunu görür. Bu da hoşuna gider. Bu durumda kişi genellikle kendini beğenir. Bu nimeti kendine veren Allah unutur ve şükrü, şükrü terk eder. Bu da anlık olur. Veya kişi terbiye yaparken ben ne güzel anlattım da adam bana şunu sordu. Ben de şu ayeti ona söyledim. Şu hadis söyledim. Ne yapar? Kendini beğenir. Kişi aynaya bakar, güzelliğini beğenir ama Allah'a unutur. Birine bir insanda bulunur. Bir ikramda bulunur. Kendi çabalamasından dolayı kazandığını sanır. Bak anlık. Kardeşler bunlar anlık oluyor. Ne yapıyor? Unutuyor. Bu ucuk dediğimiz anlık şeyler. Kendi kıspesine bakar. Yanında bir tane şey görür. Bak hasta olan birini ve özürlü birini görür zaman Allah'a şükrü unutur. Allah'ın kendisine afiyet verdiğini unutur. Bir şey gelir. Bir şeyin kaldırılması lazım. Başkası kaldıramaz. Bu yeri kaldırır sırtını sıvazlarlar, kendinden sanır. Bak anlık. Bu dediğimiz şeyleri hep anlık kardeşler. O yüzden kişiye ilim olarak Allah'tan korkması, cehalet olarak da amelini beğenip gururlanması yeter. Günümüz Müslümanların birçoğunda çoğunda görüşlerinden dolayı kendini beğendiklerini görürüz. Etrafımıza şöyle bir bakalım. Hatta kendimize de bakalım. Görüşleri, fikirleri hatalı olsa dahi bu insanların tavır takındığını görürüz. Hakkı kabul etmek zor gelir. Hakkı kabul etmek zor gelir. Allah Fatır Suresinde buyurur ki, kötü işi kendisine güzel gösterip de onu güzel gören kimse kötülüğü hiç işleyemeyen kimseye benzer mi buyuruyor? Evet kardeşler, bunun tedavisi diğerlerinin tedavisinden daha şiddetli. Öyle ki bu kişinin ne vakit kendi görüşüne hayran kalırsa, nasihat edenin nasihatını dinlemez. Bu kişi başarı sandığını nasıl terk etsin? Kendini başarılı görüyor. Kısaca bunun tedavisi ancak kendi görüşünü devamlı eleştirerek geçirilebilir. Kendi görüşünü eleştirecek. Diyor ya Hazreti onunla tavsiye ettiği zaman, Ey oğlum diyor sen yüz bilsen de bir bilene sor. Belki onun bir bildiği senin yüz bildiğin içinde yoktur. Bu da ancak kişinin devamlı kitap sünneti mümahsele ederek işleyerek bunu elde eder. Cemaat ortamlarında bunu elde eder. Kişi yalnız başına kaldığı zaman şeytanla baş başa nefsiyle baş başa işlemiş olduğu günah işler. Kardeşler günah insana anlık geliyor. Zina eden insan günaha zina anlık düşüyor. İşçekten sonra da bin pişman oluyor. Bak hepsi anlık, günahlar anlık. Şeytan vesvese verir. Kişinin kalbinde doğruluk yoksa, ihlas yoksa düşmesi an meselesi. Bana Medine'de anlattılar. Kız öğrencilerin gitmiş olduğu bir okul var. Bir gencin kız kardeşi de okula gidiyor. Akşam bu gidiyor kız kardeşlerini almaya kız kardeşlerinde başka bir kız var soruyor bu kim diyorlar ki işte anne babası bunu almaya gelecekti kız orada bir yerde artık kalıyor diyorlar ki vakitte geç oldu dersen geç çıktılar bunu diyorlar biz kendi evimize götürük tamam diyor akşam neyse yemek, izzet, ikram çocuk gece devamlı gece namazı kılan bir çocuk genç biri, ilim ehli biri bu gece, şeytan vesvese gidiyor, tam gidiyor kızın odasını açacak, Allah'tan korktuğu geri dönüyor. Namazdan devam ediyor, şeytan yine geliyor vesvese, tam gidiyor kızın odasını açacak, bir daha, Allah'tan korktuğu geri dönüyor. Bu defa devam ediyor. Çocuk en son o kalbinden, o şeyin, şeytanın vesvesinde geçmesi için gidiyor ateşi yakıyor tüpü, elini koyuyor ateşin üstüne, sırf ızdıraba düşsün de, o şeyi unutsun diye elini yakıyor resmen tabi çocuk unutuyor elinin derdine düşünce meseleyi unutuyor sabah çocuk elini sarmış falan tabi kimse kız kardeşleri tabi hayret diyorlar ne oldu akşam bir şey yok da şimdi niye böyle çocuk geçiştiriyor akşam gelip de işte, sabah olduğu zaman götürüyor okula bırakıyor kızın annesi babası da gelmiş bakıyorlar ki işte birkaç kız bir de genç bir çocuk indi çocuğu araştırıyor Çocuğa hocaları diyor ki bu diyorlar şu an günümüze yaşayan Yusuf gibidir diyorlar. Çocuk için var bu tezkiye veriyorlar. Adam diyor böyleyse diyor ben diyor, kızımı verdim git. Hiçbir şey Ben kızımı diyor verdim git. Kardeşler vallahi ne var ya günahlar anlık geliyor. An meselesi. Şeytan insanların nefsine vesvese veriyor. Şeytan işini yapıyor. Şeytan kendisi de emrolunduğu iş yapıyor. Allah'ın Kur'an'da bize dediği gibi siz de emrolunduğu gibi dost olun. Allah bize de emrolunduğu şekilde dost olur olmamızı istiyor. Biz de dost olur olacağız. Biz işimizi yapacağız. Şeytan da işini yapacak. Herkes işini yapacak. Bu iş, bu mücadele kabire kadar gidecek kardeşler. Kabirde bile dahi şeytan bizim yakamızı bırakmayacak. Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi kabirde diyor, size diyor, sorgu sual melekleri gelip de sorduğu zaman, Rabbin kimdir dediği zaman, şeytan diyor, kendini gösterecek diyor. Kabirdeki sorgu sualde bile şeytan gelip gösterecek kardeşler. Kabirdeki sorguda bile dayı. O yüzden, bizim kalbimiz ne kadar salim olursa, ne kadar selim olursa, ne kadar dost doğru olursa, hayatımız o şekilde bizi sürükleyecek. Allah'ın bize yardımı gelecek, başarısı gelecek. Allah bunu vaat ediyor. Vallahi bu gelmiyorsa bu bizim kalplerimizin eğriliğinden dolayı gelmiyor. Bizim kalplerimizin hasta olduğundan dolayı gelmiyor. Dualarımız kabul olmuyorsa, dualarımıza icabet etmiyorsa biz kendi kalbimize dönüp bakalım. İşgal etmiş olduğumuz, gitmiş olduğumuz çevreye bir bakalım. Konuşmuş olduğumuz, tanışmış olduğumuz insanlara bir oturup kalkalım. Aleyhisselatü bugün hayatta olsa gitmiş olduğumuz ortama peygamberi götürür müyüz? Peygamberi evimize sokar mıyız? Yoksa yani herkes herkes bir nefsine dönsün. Ali radiyallahu anh dediği gibi kişi nefsini tanıdığı zaman kurtulur buyuruyor. Biz bir nefsimize dönelim. Ayşe annemize soruluyor. Diyorlar ki birisi iyilik yaptığı İyilik yaptığımı diyor, ben ne zaman öğreneceğim diyor. Ayşe annemiz diyor ki, sen diyor, kötülük yaptığın zaman. Kötülük yaptığımı ne zaman öğreneceğim? Sen diyor, iyilik yaptığın zaman öğreneceksin. Allah haddini bilen ve sınırlarını aşmayan kula rahmet etsin. Allah günahlarımızı, sevaplarımızı, günahlarımızı sevaplarımızı silmemizi bize nasip etsin. İnsanlarla en güzel şekilde muamele etmemizi bize nasip etsin ve bu şekilde muamele etmemizi bizlere serdirsin. Rabbim kalbimize zerre kadar kendini beğenmişlik, kibir bırakmasın. Amin. Allah teala bizleri mahfret etsin. Amin. Rabbim kalplerimize anlayış versin. Rabbim bizleri bağışlasın, mahfret etsin. Geldiğiniz için, dinlediniz için Allah hepinizden razı olsun. Elhamdülillah.